hikmet sahibi. Yani kimseye nasip olmayan ilimler. Ali Rıza Bezaz Efendi Kathesullah huzetleri, Alaeder Efendi babamızın şeyhi, Alaeder Efendi babamıza icazet yazmış. Şehhlik icazeti, halifelik icazeti. O icazette ne yazıyor? Bizim dergilerin bir eski sayısında basmıştık onu resmini. O icazette diyor ki bu diyor Alaeder Efendi oğlumun diyor yani, halifemin diyor elinden tutan, buna intisap eden, işte bunun sohbetine giden diyor.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 İlk tekbiri imamla beraber alacaksın. sakin imamdan evel alma yani. İmamın peşine alırsa hemen imam peşine 40 gün 5 vakit efendime sallallahu aleyhi ve sellem'le yemen işte lem tefutu e, tekbiratü'l ihram ihram tekbiri denir ona. İftitah tekbirini fevt etmeden kaçırmadan 40 gün devam etse kütubeyle ubaratü min azab. Azaptan beraat yazılır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 Hiçbiri rahatsız eden bir haber duymadan Amin. kendimizi sırf Sen'in ibadetine vakf eylememizi nasib eyle ya Rabbi. Amin. Allahu salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali ve sahbihi ve Evet Varuv'iye yine rivayet olunmuştur kimden? bir Zerrin Ebu Cerradiye Allah, taala an efendi bizdan. En Resulullah sallallahu ale, aleyhi ve sellem Ben işittim diyor Resulullah şöyle buyurdu. Sallallahu Teala aleyhi ve sellem. Hakikat efendisini işittik. Hatta bu hadisi işittik. Kendinden duymaktan ne farkı var? Aynı o buyuruyor şu an. Hadis ilmi budur. Hadisle meşgul olanlar, hadis-i şerif okuyanlar, hadis-i şerif dinleyenler ne diyor?